Malcolm X... kimi olan Allah'ım ancak senden yardım dileriz beyazlardan değil Amerika'nın çok ciddi bir meselesi var çok ciddi bir meselesi O da biziz Bizler yani siyahlar bizleri istemediği için Amerika'nın problemimiz Sizler siyah sarı kumral kızıl dergiler sizler Amerika için problemsiniz. Hatta tüm problemlerin kaynağısınız. Çünkü derilerinizin rengi onlardan farklı. Çünkü sizler siyahsınız. Çünkü sizler ikinci sınıf yurttaşsınız. Hatta hatta yurttaş bile sayılmazsınız. Hepiniz sabık kölelersiniz. Evet köleler. Buraya Amerika'ya kendi isteğinizle gelmediniz. Esir gemisiyle getirildiniz. Hem de nasıl biliyor musunuz? Zincirler içinde. Atlar gibi. İnekler gibi. Bir tavuk gibi. Tavuklar gibi. <Gülüyor> hem de eşkıyalar tarafından değil. Hem de çapulcular tarafından değil. Kimler tarafından getirildiniz biliyor musunuz? Hristiyan hacılar tarafından, Amerikalı'nın kurucu baba dediği Hristiyan hacılar tarafından süründürülerek zincirler boynunuzda getirildiniz, zulme zulmedildiniz, zulme uğradınız, sömürüldünüz ve hala sömürülüyorsunuz, hala zulüm görüyorsunuz. <Gülüyor> Rabb'u olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım yalnız senden yardım dileriz. Beyaz adamdan, beyaz katillerden değil. Allah kara kardeşlerim. Kara bacılarım. Burada, Amerika'da ve bütün dünyada hepimizin ortak düşmanı bir ve tektir. Beyaz adam. Mavi gözlü Sarışın ve soluk benizli beyaz adam. Kenya'da insanlarımızı, kara kardeşlerimizi sömüren aynı adamdı. Güney Afrika'da ve Güney Rodezya'daki, Kongo ve Burma'daki, yine ve Afganistan'daki, Pakistan ve bilmem daha neredeki adam hep aynı adamdı. Düşmanınızı iyi tanımalısınız. Eğer düşmanınızı tanırsanız devrimin ne olduğunu da, Nasıl olduğunu da tanıyacaksınız. Ama hayır hayır, sizler devrimin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Sizler devrimin ne olduğunu nasıl olduğunu anlayamayacaksınız. Çünkü sizler kanınızın atmasından korkuyorsunuz. Evet evet, korkmamalısınız. Korkmayacaksınız. Ta ki devrim nedir bilene kadar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Malcolm X 1925 yılının mayıs ayında Amerika'da Nebraska'nın Omaha kasabasında doğdu. 15 yaşında okulunu terk ederek işportacılığa başladı. Trenlerde sandviç sattı. Zencilerin merkezi olan Harlem'de uyuşturucu pazarladı. 20 yaşındayken hırsızlık yaptığı iddiasıyla hapse atıldı. Hapisteyken hidayete erdi ve Müslüman oldu. 1952 yılında 27 yaşındayken hapisten çıktı ve Kara Müslümanlar adlı örgütün hareketli ve ateşli bir elemanı olarak faaliyetlere katıldı. Ezilmiş kişiliğiyle köleleştirilmiş soyunun bir işareti olarak siyah bir hüznü simgelediği için kendisine X soyadını layık görmüş, diğer tüm isim ve lakaplarından vazgeçmiştir. Amerika'daki en büyük... Müslüman zincir topluluğu olan Kara Müslümanlar örgütü lideri olan Elyah Muhammed'in yanındadır ve onun vekillerindendir artık. Yılmadan, yorulmadan sürekli meydanlarda ve salonlarda büyük kalabalıklara hitap etmektedir. <gülüyor> Beyaz adam sizi Kore'ye gönderdi, kanınız aktı. Sizi Almanya'ya gönderdi, kanınız aktı. Japonya'ya savaşmaya gönderdi, savaştınız. Beyaz adam kan dök dediğinde döktünüz, dövüş dediğinde dövüştünüz. Havla dediğinde havladınız. Bunları söylemekten nefret ediyorum ama böyle, evet böyle... Kore'de bu kadar dövüşçü ve atılganken Almanya'ya Hitler'le Japonya'ya Tojo ile bilmediğiniz tanımadığınız insanlarla dövüşmeye giderken nasıl oluyor da burada susabiliyorsunuz? Kız çocuklarınız öldürülürken kiliseleriniz camileriniz bombalanırken nasıl susmayı haklı çıkarırsınız? Soruyorum size. Nasıl? <Gülüyor> Evet. Kiliseler bombalanıyordu. Çünkü onlar zenci kiliseleriydi. Zenciler beyazların kiliselerine giremiyorlardı. Halbuki beyazlar da zenciler de aynı dinden, aynı mezheptendiler. Yani Hristiyandılar. Hepsi Hristiyandı. Ve beyazlar da siyahlar da Hazreti İsa'ya inanıyorlardı. Hepsi aynı İncil'den besleniyordu. Ama tahrif edilmiş ve işlerine geldikçe de tahrif edilen İncil'den. Aynı zamanda bir rahip olan zenci Hristiyan liderlerden Martin Luther King şöyle yakınıyordu. Hır kayrımı o kadar ileridir ve revaçladır ki hatta Tanrı katında bile devam etmekte, Tanrı kullarını renklerine göre değerlendirmekte ve sevmektedir. Afedersiniz Malcolm X bir pedersininle görüşmek istiyormuş. Tamam, içeri al, beklet. Peki efendim. Malcolm, Malcolm, Karadirli kardeşim, Tanrı seninle olsun. Hoş geldiniz Aziz peder, Tanrı sizinle de beraber olsun. Ah Malcolm, seni meşgul ediyorum herhalde. Masanda kağıtlar görüyorum, çalışıyor muydun? Şimdi toplarım onları peder, yarın bir konferansım var da... Ah makam yorulmuyor musun? O kadar çok koşturuyorsun, uğraşıyorsun ki sana şişmek imkansız. Öyle mi dersiniz Aziz Bey? Tabii tabii. Keşke bir hal tahriz yanlık için. ...Meryem aşkı için... ...İsa Mesih için koştursan, yorultsan ...ve ruh Kudüs aşkı için değil mi peder? Ah, tabii aziz kardeşim tabii. Ah peder ah. sizler ne zaman uyanacaksınız... ...ne zaman gerçekleri görmeye başlayacaksınız? Oh, neden böyle konuşuyorsun kara kardeşim? Bakın aziz peder... ...bizler Hristiyan değilken... ...beyaz adam bizleri kafirlikle suçlamıyor muydu? Evet. Ve bu ülkeye bizden önce gelmiş olan babalarımız... Kara ...Karaderililer... Sırf bu aşağılık durumdan kurtulmak için kimileri de bilmeden dinlerini terk ettiler. Ama bitti mi? Beyazlarla eşit hale geldik mi? Hayır. Çünkü beyaz adam bundan sonra da ırk ayrımını ortaya atarak siyah derili insanların beyaz derili insanlara köle olmasının Hristiyanlığın bir gereği olduğunu söyleyerek ırk ayırımını körükledi. Ama kara kardeşim, biliyorsun Martin Luther King tanrı katında bile bunun böyle olduğunu söyler. Evet, evet işte bu yüzden sizi sömürüyorlar değil mi? Hayır sayın peder, hayır. Martin Luther'e de, size de ve siz siyah Hristiyanların bu şekildeki pasifliğinize de şiddetle karşı çıkıyorum. Ya, Hazreti kardeşim... Yok peder, yok. Bana gene bunun kader olduğunu, sevap olduğunu, Tanrı'nın böyle buyurduğunu söyleyeceksiniz, değil mi? Size Cezayir'den ve Ahmet Bin Bella'dan söz etmek istiyorum. Size Küba'dan ve Ernesto Guevara'dan söz etmek istiyorum. Barışçı bir devrimin olmadığını, olamayacağını göstermek için. Bize göre bir yanağına vururlarsa, öbür yanağını da çevir kuralı temelden yanlıştır. Kitabımızda, Kur'an'da böyle bir şey yok. Dinimiz bize, uysal ol... Başını iyi de öyle öl demiyor. Dinimiz bize akıllı olmayı öğretiyor. Aptal olmayı değil. Barışçı ol, başkalarının hakkına saygı göster. Fakat biri senin hukukuna tecavüz ettiğinde ona da gereken dersi ver diyor. Bu iyi bir din. Bu gerçek bir din. Göze göz, dişe diş, kelleye kelle. Yani kısasa kısas. Çok iyi bir din bu. Çok iyi bir din. Bu din bize ilahın kanun koyucunun sadece Allah olduğunu öğretiyor. Zencileri Amerika'ya getirenler, İspanyollarla Portekizlilerdir. 1620'den 1770'e kadar, 150 yıl içinde, 250 bin beyazla bir o kadar da zenci getirilmiştir. Zenciler doğrudan doğruya Afrika'dan kaçırılmaydı. Önce Antil adalarında eğitimden geçiriliyor, Amerika'daki yaşam biçimine uyacaklarına kanaat getirildikten sonra esir gemileriyle buraya getiriliyorlardı. Bu dönemde İngilizlerin 13 değişik sömürgesinde toplanmış beyaz köleler de vardı. Ancak beyaz köle kısa bir süre için, zenci köle ise ömür boyu köledir. Hatta çocuklarına da geçer kölelik. Bir kölenin çocuğunun vaftiz edilmesiyle, yani Hristiyan olmasıyla o çocuğun kölelik durumunun değişmeyeceği, Virginia'da, 1667 yılında çıkarılan bir kanunla karara bağlanır. Hristiyan olmaları bile durumlarını değiştirmeyecektir. Zenciler, Amerika toprağına ayak basar basmaz, pazarda satılan hayvanlar gibi işleme tabi tutuluyor. Önce kime ait oldukları belli olsun ve başkasının kölesiyle karışmasın diye kızgın demirle dağlanıyordu. Yük hayvanı gibi çalıştırılıyor, gemilerde kürek çektiriliyor, ...ve bir işe yaramayacak, çalışamayacak hale gelenler de öldürülüyordu. Ağaca zincirleyin onu haydi. İnanın daha dayanıklıdır ateşe şu kavaktan, şu baston yutmuş çamdan. Şimdi de hadi hop gelsin odunlar. Ama o kadar tizcek değil tepeleme dizmekte gerekmez ha. Yoksa zırnık göremeyiz yüzündeki korkudan, acıdan. Haydi, şimdi de işletin kunda. Oh, oh sardı saçlarını alevler şıpşak. Bu çığlıklar onundur, kulak verin. Heh, işte bir çığlık daha. Hem de ilkinden hem hemeni. Koşun, su getirin şimdi de. Yangına boca edin az biraz. Yeter ki odunlar çar çabuk yanmasın. Oh, geldi keyfim gel. Ateş kavursun onu yap yap. Bakın kıvranıyor, inildiyor. Gözleri açılıyor fal taşı gibi. Boşuna yardım dileniyor çevresinden. Aa! Aa! Aa! 1860... 65 iç savaşı sırasında her dört aileden birinin kölesi vardır ve bunların hemen yarısında köle sayısı 10 kişinin üzerindedir. Güçlü beyaz efendi istediği kadar köle çalıştırabilmektedir. Bu dönemde nüfusun yüzde yedisi zenciğlerin yüzde alın yazısını elinde tutmaktadır. 1806'da Louisiana yasasında şu madde vardır. Kölelerin durumu kayıtsız şartsız efendilerine bağlı olduğu için statüleri hiçbir biçimde değiştirilemez. Köle efendisinin ve onun ailesinin emirlerine kesinlikle uyacaktır. İtiraza hakkı yoktur. Richmond şehrinin bir kararnamesi ise Zenciler sokakta bir beyazla karşılaştıklarında hemen gözden kaybolmalıdır diyordu. Yine Charleston şehri ise Zencilerin And içmesini, sigara içmesini ve baston kullanmasını yasaklıyordu. Çünkü bu fiiller ancak şerefli kimselerin, dolayısıyla beyazların yapacağı işlerdendi. Bu dönemde kanunlar, kölelerin ruh ve bedenini efendisinin malı saymak için çıkartılmaktadır. Bir köle, beyaz efendisine şapkasını çıkartmayı unutursa, hemen kırbaçlanıyordu. Okuyup yazmaları yasaktı. Üç zincinin bir araya gelmesi de yasaktı. Zenci kadınlar efendilerinin ve misafirlerinin her türlü isteğine evet demek zorundadır. Ayrıca zenci kadınlardan bir de köle sayısını arttırmak için faydalanılıyordu. Dolayısıyla doğuran bir köle, kısır bir köleden daha verimli ve daha pahalıdır. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde köle olmayan yarı özgür zenciler de vardı. Ancak bunlar yine de tam yurttaş sayılmıyorlardı. Bunlar hakkındaki yaygın kanaat şuydu. Özgür bir zenci, özgür bir insan değil, yarı hayvandır. Amerikan Adalet Bakanlarından Roger Taney, 1857 yılında yüksek mahkeme başkanı olduğu sırada, önüne gelen bir dava için şu kararı verecektir. Amerika'da yaşayan Afrikalılar, özgür bile olsalar, aşağı tabaka insanları sınıfındandırlar. Siyasal hakları yoktur. Yurttaşlara verilen haklardan yararlanmaları söz konusu değildir. Olsa olsa, Beyazlar kendilerine hak verirlerse eğer onları kullanma hakları vardır. Karanın gerekçesi de hayli ilginçti. Barbar bir memleket olan Afrika'dan getirilmiş kölelerin çocukları tam anlamıyla yurttaş değildir. baskı, sömürü ve adaletsizlik karşısında bu karaderili insanlar ilk yıllardan itibaren mücadeleyi aralıksız sürdürmüş ve önemli öncü kişiler yetiştirmişlerdir. Marcus Garvey, Dubois, Stokely Carmichael, Asa Philip Randolph, Eltrich Cleaver, Frederick Douglass, Martin Luther King, Wallace D. Ford, Elyah Muhammed, Malcolm X bunlardan bazılarıdır. Özellikle Randolph ve King, Hindistanlı direnişçi Gandhi'den de etkilenerek zor kullanmadan savaş ilkesini savunmuşlardır. Hristiyan zincir hareketinde lideri olan King, mücadelenin izleyeceği yöntemi şu sloganla anlatır. Hapishaneleri doldurun. Garvey, zencilerin ana yurdu olan Afrika'ya dönmeleri gerektiğini söylerken, buna karşı diğer bir lider, Wallace D. Ford, biz ne diye gideceğiz, beyazlar kendi memleketlerine, Avrupa'ya gitsin diyecektir. Ford, tanrının gerçek adının Allah, gerçek dininde İslam olduğunu söyleyecek ve 1930'lara gelindiğinde peygamberliğini ilan ederek, kendi görüşlerini yaymak için bir dizi kurs açacaktır. Ford, kurslarına devam eden mühriklerine şu telkinlerde bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim, Ben Wallace Ford. Kureş kabilesinden gelmekteyim. Bütün zenciler, Doğrudan doğruya Müslümanların soyundan gelmektedir. Biz İslam'ın kaybolmuş koyunlarıyız. Tam 400 yıldır İslam ümmetinden ayrı düşmüşüz. Ben bu kayıp koyunları yani zencileri Karaderili kardeşlerimi yeniden dinlerine döndürmek için gönderildim. İnananlar Müslüman adı almalıdırlar. Domuz eti yemek, içki içmek ve çok uyku uyumayı dinimiz men etmiştir. Bunlardan sakınmalıdır. Siyahlar Tanrı'nın öz çocukları ve insanların atasıdır. Sevgili efendim, kursunuza katılmak isteyen bir Karadevli kardeşimiz kapıda sizinle görüşmek istiyormuş. Buyur edin. Şey efendim... ...kursunuza... ...kursunuza katılmak istiyorum da... ...ayrıca ben... ...sizinle tanışmak istedim. Öyle mi genç dostum? Gel bakalım. Otur şöyle ayakta kalma. Beni mi tanımak istiyorsun? Evet efendim. Sizi tanımak istiyorum. İsminizi... ...ününüzü duydum ama... Saydan kimsiniz siz? Neçsiniz? Dünyanın son iki bin yıldan beri... ...yolunu gözlediği peygamberim ben. <Gülüyor> gerçek... ...gerçek adınız ne sizin? Adım... ...Mehdi. Sizlere... ...karaderili insanlara... ...doğru yolu göstermeye geldim. Peki... ...senin adın ne kardeşim? <Gülüyor> Adım... ...Elia... Follex efendim. Bundan böyle Eliyah Muhammed diyelim sana. Adını değiştirerek Ford'un müritlerinden olan Eliyah Muhammed giderek Wallace Ford'un başvekilliğine kadar yükselir. Ve 1934 yılında Wallace Ford bilinmeyen bir nedenle ortadan kaybolunca başvekil olan Elyah Muhammed Wallace D. Ford'un yerini alır. Bu kez de peygamberliğini ilan etme sırası Elyah Muhammed'e gelir. Hatta Elyah Wallace D. Ford'dan da ileri giderek kendisine vahiy geldiğini bile iddia edecektir. Ancak çok geçmez 45 yaşlarındayken asker kaçağı olma suçundan yargılanır ve sekiz yıl hapse mahkum edilir. Yıl 1952'dir. Adi suçlardan dolayı içeri girmiş olan Malcolm X, hapisten çıkar ve örgüte dahil olur. Örgüt içinde kısa zamanda parlar. 1960'lara gelindiğinde Elyah Muhammed'den daha güçlüdür. Ama hala ona bağlıdır ve örgüt içinde onun sağ koludur. Elyah'ın birinci vekili olduğundan, Vekil Malcolm diye de anılır. Kimileri de ona ateş bahçesi diye seslenmektedir. Boston New York Ekspresi'nde sandviç sattığı günlerde adı Sandviççi Kırmızı olan olan, daha gençliğinde Harlem'de Eroin sattığı günlerde Detroitli Kırmızı olan diye çağrılan ve gençliğinde yapmadık iş, bulaşmadık boya kalmayan, hatta silahlı soygunlara bile katılmış olan Malcolm X, Artık yaşı otuzlara dayandığında durulmuş, saçlarını uzatmış ve sakal bırakmıştır. Küfür etmeyi de terk etmiştir artık. Ancak işlediği suçlardan da pişmanlık duymamaktadır. Çünkü kendisine göre onlar Mr. Charlie'nin yani beyaz adamın siyah derililere uyguladığı yöntemlerin bir sonucuydu. Shabbat İman ve fikir ne sevgili ne kardeş Yalnız iman ve fikir ne sevgili ne kardeş Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek Bir akıl gelecek ki akıllar delirecek Ve bir devrim evvela devrimi devirecek Ve bir devrim evvela devrimi devirecek Her şey bir... Kalkacak artık güreş, her te toplum arası kalkacak artık güreş. Herkes tek tek sürpriz atar toma. kom X silahsız bir mücadelenin topal olduğuna inanmıştır. Ondan bir asır önce yaşamış olan ve köle olarak dünyaya gelmiş olan Frederick Douglass şöyle demektedir. Ey benim halkım! Özgürlükten yana görünükte zencilerin kıpırtısını kötüleyenler toprağa sürmeden ürün almak istiyorlar. Gök gürlemeden, yıldırım düşmeden yağmur yağsın istiyorlar. İktidarlar ağlamayan çocuğa meme vermek için vardır. Halk boynunu büktüğünü abanırlar üstüne. Silkininceye, sözle, yumrukla ya da her ikisiyle birden direnininceye kadar halkın ağlamaktan çürümüş yanaklarına kulak asmayacaklardır. Şunu unutmayın. Zalimlerin zorbaların yapacağı zulmün sınırı zulme uğrayanların sabrına göre ölçülür. Makom, mazlum halkların silahlı mücadelelerinde gerilla savaşını savunurken Amerika ve Rusya'yı kast ederek şöyle demektedir. İkisi de birbirinden korktuğu için silahlarını kullanamıyorlar. Öyleyse Amerika'da, Rusya'da ikisi de silahsız. Bugün modern savaş geçerli olamıyor. Bugün gerilla günü. Cezayir'de Bedeviler silahlanıp dağlara çıkınca... ...Degol'ün askerleri onlarla baş edemedi. Pasifik savaşına katılan Amerikalılara... Çalılıklar arasında gizlenmiş Japonlar Küçük bıçaklarıyla Ölüm korkusunu tattırmışlardır Unutma kara kardeşim unutma Yine oy ya da kurşun Başlıklı konuşmasında Yalancı zalimlerin Güya barışçıl Ve demokratik yöntemlerinden söz eder Oy kurşun gibidir Bir hedef gözetmediğiniz takdirde Kullanmayın bırakın dursun İnsan hakları. İnsan hakları sizinle doğan bir şeydir. Tanrı'nın verdiği haklardır insan hakları. Amerika işte bu haklarımıza tecavüz etti. Sam amcanın elleri kana bulandı. Bu ülkenin kara derili insanlarının kanına. O dünyanın bir numaralı vampiridir. <gülüyor> Bir de dünyanın lideri olduğunu söylüyor. Ve siz de oturmuş barış şarkısı söylüyorsunuz. Amerika'ya seçeneğinin oy ya da kurşun olduğunu gösterelim. Amerika'nın ahlakını, vicdanını değiştirmeye çalışmayın. Çünkü Amerika'nın vicdanı iflas etmiştir. Sam amcayı değil... Kendimizi değiştirelim Kendimizi hey! Adam kurşunlamak için dışarı çıkın Demiyorum kardeşlerim Ama oturup Çocukların öldürülüşünü de Seyretmeyin Daha yeni Daha geçtiğimiz günlerde Dört küçük çocuk öldürüldü Ve hepimiz hükümetin failleri bulamadığını biliyoruz Neden Evet neden Oysa aynı adam Erhman'ı Arjantin'de saklandığı yerden bulup çıkartabiliyor. Güney Vietnam'da birkaç Amerikan askeri öldürülecek olsa... ...hemen bir sürü savaş gemisi gönderip başkasının işine burnunu sokar. Kendi ülkesinde yapılmazken serbest seçimler yapılsın diye... ...Küba'ya asker göndermek ister. Yo yo, hayır yarın sabah ölecek olsam... Bilin ki son nefesimde bir tek şey söyleyeceğim. Oy ya da kurşun. Kurşun ya da oy. Konferanslar, demeçler, mitingler cami toplantıları sürüp giderken 4 Aralık 1963'te. Başkan Kennedy'nin öldürülmesiyle Kara Müslümanlar örgütünde gerilim doruğa ulaşır. Malcolm X suikastle ilgili olarak bu olay zencilere yapılmış zulmün bir sonucudur şeklindeki yorumu gerekçe göstererek Eliah Muhammed tarafından örgütten ihraç edilir. Zaten 3 hafta önce Malcolm X büyük altılı dediği ...James Farmer, Philip Randolph, Martin Luther King, Roy Wilkins, Adam Powell ve Elijah Muhammad'tan oluşan... ...altı büyük zenci liderinin Washington yürüyüşünde bir buçuk milyon dolara satılarak yürüyüşü sabote ettiklerini açıklamıştı. Buckholm, zenci liderlerin zenci hareketini sattığını... Bu olaya ve satın alınmaya karşı çıktığını ilan etmişti. Malcolm X'in kendi ifadesiyle sokaktaki ayak takımından oluşu, hızla yükselmesi ve provokatör liderlerin CIA ile işbirliğini açıklaması egemen çevreleri korkutmuştu. Nitekim bu beyandan sonra CIA Malcolm X'in peşini bırakmayacaktır. Buna rağmen Malcolm kimseden yılmadan çalışmalarını devam ettirmektedir. 1964 yılında Müslüman cami teşkilatını kurar, Harlem'de konferanslara başlar. Zenci halkı birleşmeye davet ediyordu. Kennedy ile Kuruşçev bir araya gelip buğday alışverişinde anlaşabiliyorlar. Bizim onlardan daha fazla ortak yanımız yok mu diyecektir? Ve 13 Nisan 1964'te Malcolm, İlk yurt dışı gezisine çıkar. Bu gezi onun hayatının en önemli dönüm noktası olmuştur. Mısır, Lübnan, Arabistan, Nijerya, Ganafas ve Cezayir e yaptığı bir buçuk ay süren bu gezi esnasında haccada gitmiş ve adını El Hac Malik El Şahbaz diye değiştirmiştir. Sevgili dostum. Sana bu mektubu ciddeden yazıyorum. Dün gece 19 Nisan'da Kutsal Şehir Mekke'yi ziyaret ederek Haccımın umre kısmını tamamlamak nasip oldu. İnşallah yarın yani 21 Nisan'da Mina'ya yola çıkacağım ve Mekke'ye döndüğümde de Arafat Dağı'na çıkacağım. Mina Mekke'den 20 mil kadar uzakta. Geçen gece Kabe'yi yedi defa tavaf ettim. Zemzem kuyusundan su içtim. Ve Safa ile Merve arasında yedi kere gidip geldim. Burada bu kutsal topraklarda İbrahim'in, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin, Kur'an-ı Kerim'in sözünü ettiği diğer peygamberlerin evindeyim. Daha önce bu kadar samimi bir konukseverliğe, bütün insanları, her renkten ve ırktan insanları kardeş yapan bir ruhun varlığını ne duymuş ne de tatmıştım. Bize Amerika'da Elyah Muhammed ve diğerleri, beyaz adamın hep kötü olduğunu, pis olduğunu, kafir olduğunu söylediler. Onlar bize sadece siyah adamın iyi ve Müslüman olduğunu söylüyorlardı. Meğerse bizlere bugüne kadar öğretilenler hep ırkçılıkmış. Biz hep ırkçılık için nefes tüketmişiz. Halbuki geçen haftadan beri etrafımdaki her renkten insanların davranışları karşısında nutkum tutuldu. On binlerce hacı var. Dünyanın her yanından. Her renkten insanlar var. Mavi gözlü, sarışınlardan tut da Siyah derili Afrikalı'ya kadar. Fakat hepsi birlikte ibadet ediyor. Birlik ve beraberlik ruhunu yansıtıyorlar. Eğer İslam burada peygamberlerin ama gerçek peygamberlerin yurdunda karşılaştığım bu beyaz insanların kalbine gerçek kardeşlik ruhunu yerleştirebiliyorsa, beyaz insanlar da Müslüman olabiliyorsa, Şüphesiz Amerikalı beyaz adamın kalbindeki ırkçılık kanserini de yok edebilir. Hem de Amerika'yı yok etmeye gerek kalmadan. Bir dakika geliyorum bir dakika. Selamun aleyküm. Malcolm sen ha? aleykümselam selam. Nasılsın? Ne zaman geldin? Şöyle buyur. Vay Malcolm vay. Özetliyim kendini aziz dostum. İki ay oldu herhalde ha? 50 gün kadar. e Malcolm? Hayır. Malcolm değil. Malcolm öldü artık. Bundan sonra adım Malik El Şahbaz. <gülüyor> Malcolm'dan Malik El Şahbaz'a ha? Ne kadar da çabuk değiştin. Evet dostum. Gerçekten de çok değiştim. Hem sadece ismim de değil. Fikirlerim de büyük oranda değişti biliyor musun? Ee, anlayamadım nasıl yani? Anlayacaksın kardeşim anlayacaksın sabırsızlanma. Biliyor musun? Müslüman dünyanın önceki fikirlerimi bu kadar değiştireceğini ben de tahmin etmezdim. Hatta diyebilirim ki bunu fark etmem bende şok etkisi yaptı. Geçmişte hep beyaz adamları hem de sırf renklerinden dolayı Sırf beyaz oldukları için suçladım, düşman ilan ettim. Aslında bizim bu yaptığımız da başlı başına bir ırkçılık değil miydi? Şey, şey, aklımı karıştırdım. Düşünsene. Beyazlar bizlere sırf siyah olduğumuz için düşmanlık yapıyorlar. Peki bizim yaptığımız neydi? Biz de beyazlara sırf beyaz oldukları için düşmanlık yapıyorduk. Hem de İslam adına, din adına. İşte bizim bu davranışlarımızın sonucunda bazı beyazlar, hiç de günahları olmadığı halde zarar gördüler. Fakat kutsal şehir Mekke'de... Burada suçladığımız insanlar gibi... Rengi beyaz olan insanlarla... Sarı saçlı insanlarla... Mavi gözlü insanlarla... Yani beyazlarla aynı safta namaz kıldım ben. Beyaz insanlarla birlikte haccettik. Mina'da, Arafat'ta beraber bulunduk. Düşünebiliyor musun bütün bunları? Haçtan sonra... Ruhumun dirilişi herhangi bir beyazı sıf renginden dolayı töhmet altında bulundurmamı engelliyor. Ben ırkçı değilim. Bütün samimiyetimle ve dürüstlüğümle ifade ve itiraf edeyim ki yalnızca özgürlük, adalet ve eşitlik istiyorum bütün insanlar için. Hem de artık siyah, sarı, beyaz ırk fark etmez benim için. En çok da halkım için istiyorum bu hakları. Çünkü en çok biz yoksun bırakıldık bu haklardan. Malcolm'un bu yoldaki açıklamaları, Amerikalılar arasında şaşkınlıkla karşılanırken, olayları takip eden Müslümanları da sevindirmişti. Gittiği yerlerde çok sayıda toplantıda konuşmalar yapan Malcolm, özellikle Afrika Birliği örgütünün ikinci toplantısında, Amerikan zincisinin kötü durumunu Birleşmiş Milletler'e götürebilmek için Afrika ülkelerinin yardımını istiyor, bir yandan da fiili işgalden kurtulmuş ama Ekonomik ve siyasi işgalleri devam eden bu ülkeleri Amerikan dolarının işgaline karşı uyarıyordu. Dua ediyorum ki Afrikalı kardeşlerimiz Avrupalı sömürgecilerden kendini kurtardıktan sonra Amerikan dolarının kontrolüne girmesin ağına yakalanmasın. Amerikan ırkçı sömürüsünün Amerikan dolar ismiyle yasallaşmasına izin vermeyin. Çünkü ırkçılık olmadan kapitalizm olmadan kardeşlerim şunu iyi biliniz ki Amerika Güney Afrika'dan daha aşağılıktır. Çünkü Amerika yalnız ırkçı değil aynı zamanda hilekar ve iki yüzlüdür. Bu ülke caniler tarafından idare edilen bir ülkedir. Amerika, kardeşliğin olmadığı bir toplumdur. Pazar günleri, güya dostluk için kiliselerde bir araya gelen bir toplumdayım. Ama hiçbir gün bu dostluğu göstermiyorlar. Yani korkmayın bunlardan. Çünkü bunların dostluğu göstermeliktir. Bu toplum, Washington'da güçleri ellerinde tutan, ırkçılar ve ayrımcılar tarafından yönetiliyor. Ve bu Washington'da dünyanın her yerindeki insanlara sömürü ve baskı usulleri öğretiliyor. Ve örgütleniyor. İşte onun için diyorum ve dua ediyorum ki Afrikalı kardeşlerimiz Avrupalı sömürgecilerden kendini kurtardıktan sonra Amerikan dolarının kontrolüne girmesin, ağına yakalanmasın çok sürmez, makom aleyhine, propagandalar hız kazanır. Önce karısı Betty ile, dört kızının oturduğu, evden çıkarmaya zorlanır. Ve daha sonra, evi yakılır. Amerika, CIA aracılığı ile, İslam'a karşı sahte bir İslam üretmiş ve, düzmece peygamberleri de, gizli veya açık olarak, desteklemiştir. Aynı Amerika, İslam'ın gerçek yüzünün belirdiği her durumda paniğe kapılmış, zalimce bastırmaya çalışmıştır. Makolm'ün Orta Doğu gezisi ve haccından sonra CIA kararını vermiştir. Makolm öldürülecektir. Ancak bu olay Kara Müslümanlar örgütü ve sahte peygamber Elya Muhammed'le aralarında muhalefetten yani İki Müslüman grup arasındaki muhalefetten kaynaklanmış olarak gösterilmeliydi o kadar ki yakın arkadaşlarından olan ve dünya boks şampiyonu olduğu gece Müslüman olduğunu ve adını Muhammed Ali Clay olarak değiştirdiğini açıklayan Cassius Clay bile Makolm'a muhalefet eder hale getirilmişti Makom davaya ihanetle suçlanıyordu çünkü Makol, İslam'ın Amerika'da kendisine öğretildiği gibi olmadığını, Elyah Muhammed'in büyük bir yalancı ve sahtekar olduğunu açıklamıştı. Alo buyurun. Makolmex. <Du> evet buyurun. Makolmex. 3 gün içinde öldürüleceksin. Çünkü çok ileri gittin. Alo, alo, kimsiniz? Alo. Hay Allah. Alo, kimsiniz? Söyleyin kimsiniz? Balkon, ben Abdullah. Hayrola ne var? Ne oluyoruz? Demin, demin telefon eden sen değil miydin? Yo, ne telefonu? Neyse buyur, buyur. Ne diyordun? Şey diyecektim, avdoban salonunda konuşma yapacaktım değil mi? Ayın 21'inde. İlanları çok tantanalı yaptık da onun için. Tabii tabii, ayın 21'inde oradayım. Bugün ayın kaçıydı? Ee, 18'i. 18'i ha? Yani 3 gün içinde öyle mi konuşmam? 3 gün içinde. Evet, hadi arkadaşlara selam söyle oldu mu? Kapatıyorum. Avduban'da üç gün sonra konuşma üç gün içinde öldürüleceksin Avduban'da üç gün sonra üç gün içinde bütün pisliklerini basın aracılığıyla işlemektedirler eğer dikkat etmezsek basın bize alçak ve zalim birini kahraman gibi gösterebilir. Siyonistler Afrika'da da Asyalılara karşı düşmanlık duygusunun yerleşmesi için çalışmaktadır. Buralarda Siyonistler öylesine iyiliksever bir görünüme bürünmüşlerdi ki gerçek tasarlarını büyük bir ustalıkla gizlemeyi başarmışlardır. Siyonistler Bana bir mezar kazın, nerede olursa olsun. İster düz ovada, ister dağ tepesinde. Bir mezar kazın, alçak gönüllü ve gösterişsiz. Ama üstünde tutsakların yaşadığı bir yer olmasın. Kemiklerim sızlar, mezarımın çevresinde eğer, işitirsem korkuya kapılmış tutsak adımlarını ve yattığım yeri bir zulüm yeri yaparsa, tutsakların mezarıma vuran gölgesi. Tam 16 kurşun, Wakon X'in vücudundan tam 16 kurşun çıkarılmıştı. Polis o gün dinleyicileri aramamıştı. Arasaydı da bir şey değişmezdi. Çünkü CIA ön sıraları işgal etmiş ve dinleyicilerin arasına kendi adamlarını yerleştirmişti. Kargaşalık çıkatsınlar ki katiller yakalanamasın diye ve katillerde yakalanamadı. Daha doğrusu yakalanmadı. Geride karısı Beti Dol dört kız çocuğunu yetime bırakan Makon X öldüğünde beş kuruşsuzdu ve fakirdi. Defin hazırlıkları ve masrafları Sudanlı Şeyh Ahmet Hasan tarafından karşılandı. Cenaze namazı New Jersey'li El-Hac, Hişam, Cabir tarafından kıldırılıp New York'a 25 kilometre uzaklıkta Adli'deki Fendif mezarlığına defnedildi. In arkadaşı, Here, in this isolated place, we come to pay our final farewell to Malcolm X. For Harlem have always come to pay her tribute to her heroes. Yes, I say African-American, for he had become too big for the puny names we call. Buraya, bu ıssız yere, Makom Xe karşı son görevimizi yerine getirmek için geldik. Harlem her zaman yetiştirdiği kahramanları hayırla anmıştır ve şu önümüzde taş kavrinde yatan Afrikalı Amerikalıdan daha yüce bir kahraman yetişmemiştir. Makom Xe Afrikalı Amerikalı diyorum. Çünkü kendisini çağırdığımız isimlere sığmayacak kadar yüce bir insandı o. Çok kişi soracaktır. Bu ıssız yerde kiminle şeref duymaya, kiminle övünmeye geldik diye. Biz de gülümseyerek cevap vereceğiz. El Hac Malik Şahbaz'la övünmeye geldik. Çünkü o bizi öylesine sevmişti ki bu yolda, Ölmekte bile tereddüt etmedi. Siz hiç makomu gördünüz mü? Onu gerçekten tanıyabildiniz mi? Onun münakaşaya sebep verdiği bir zamanı biliyor musunuz? Ona size gülümser halde hiç rastladınız mı? Eğer onu tüm anlamıyla bilseydiniz, onunla şeref duymanız gerektiğini de bilirdiniz. Onunla övünmekle biz, Gerçekte kendi içimizde bulunan iyilikle övünüyoruz. To be respected as a human being in this society, in this day, in which we intend to bring an existence by any means necessary. Bugün, bu toplumda ki elimizdeki her şeyle ve yolla varlığımızı kanıtlamaya çalışıyoruz, tek amacımız... ...bir insan gibi saygı görmektir. Sonra... ...hepiniz... ...açık gizli her şeyi bilene döndürüleceksiniz. Ve... O size işlediklerinizi bir bir haber verecektir. Mağfiret edilenler, dünyadayken Allah'tan korkanlar, alçak gönüllülüğü elden bırakmayanlar, yardımseverlikten geri durmayanlar, Allah yolunda eza görüp, din yolunda cihada çıkanlar, cennet bahçelerine girerler.